bütün bunlar İslam medeniyetinin yetiştirdiği ilim adamlarının dünyada ilk defa planlayıp projelendirerek icat ettikleri aletler ve buluşlar. Hasif Sönmez'in hazırlayıp Timur Çayır'ın sunduğu İslam bilginleri ve icatları programı başlıyor. Efendim hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Radyonuz Akra FM'in yayınlarıyla, ülkemizde muhtelif frekanslarda, yurt dışında uydu ve internet ortamıyla sizlere ulaşabiliyor olduğumuzu bilmek bizleri sevindiriyor ve daha bir şevklendiriyor. Evet değerli dostlar, yeni bir İslam bilginleri ve icatları programıyla daha sizlerleyiz. Değerli dinleyenler, Ertuğrul Gazi ve sonrasında Osman Bey'in Osmanlı Devleti'nin ilk temellerini atmaya başladıkları dönemlerde şehirler, etrafını çevreleyen tahkim edilmiş surlar ve kalelerle korunuyordu. Bu yüzden Osmanlılar daha çok muhasara savaşı yapmak durumunda kalmışlardır. Muhasara savaşı, meydan savaşına göre teknik silahları ve eğitilmiş askerleri gerektirmektedir. Başlangıçta tamamen süvarilerden oluşan Osmanlı ordusu, piyadenin orduya katılması ve teknik sınıfların da ilavesiyle birlikte muhasaralarda daha başarılı hale gelmiştir. Kendinden önceki İslam dünyasındaki muhasara usullerini miras edinen Osmanlılar, bilime verdiği değer ve yeniliklere açık olmasıyla gerek kendinden önce kullanılan ve gerekse düşmandan ele geçirdiği silahları daha da geliştirmişlerdir. Zamanla her alanda geliştirdiği yeni teknikler ve silahlarda üstün başarılar elde etmiş, günün şartları ve imkanlarıyla fethedilmesi son derece zor olan güçlü kaleleri düşürmek suretiyle çağları değiştirmişlerdir. Değerli dostlar, muhasara kelime anlamı itibariyle kuşatma, etrafını çevirme, sıkıştırma, ihata etme anlamlarına gelir. Harp tarihinde ise muhasara, bir kale veya diğer harp mevkiinin düşman tarafından askerlerle kuşatılıp, giriş çıkışlarının kesilmesi anlamını ifade eder. Muhasaranın kale, deniz ve sahra muhasaraları gibi çeşitleri vardır. Harp tarihinde önemli bir yeri olan muhasara, ilk çağdan itibaren insanların yerleşik hayata geçip, şehirlerini savunmaya elverişli hale getirmelerinden sonra, modern çağlara kadar uygulana gelen bir savaş türüdür. Savunanların müdafada gösterdikleri direnç oranında kuşatanlar da yeni usuller ve silahlarla şehirleri ele geçirmeye çalışmışlardır. Şehirlerde ticaret ve sanatın, sosyal ve ekonomik hayatın gelişmesi için emniyetin önemli bir şart olduğu şüphesiz bir gerçek. Ünlü tarihçi ve sosyolog İbni Haldun, zararlardan sakınmak için bütün ev ve barınakların etrafını sur ve duvarlarla çevirmeli, şehir aşılması ve çakılması zor olan bir dağın tepesinde bina edilmeli veyahut şehir kurulacak yerin etrafı deniz ve ırmaklarla çevrili olup, Şehre ancak köprüden veyahut kemerli köprüden geçilerek girilmelidir. Bu takdirde düşmanın şehre saldırması zorlaşır, korunmak kudreti kat kat artar, kale ve istihkamların mukavemeti de o nispette fazlalaşır tavsiyesinde bulunuyor. Bu endişeyle, bir şehrin veya bazen bir eyaletin etrafı kalın, yüksek ve kulelerle tahkim edilmiş bir duvarla çevrilmiştir ki, bu duvara sur deniyor. Sur tabirine kale duvarları ve kuleler de dahildir. Surlar kulelerle tahkim edildiği gibi, önlerine hendek açmak suretiyle de müdafaa kuvveti artırılırdı. Şehirler surlarla çevrildiği gibi, düşman saldırılarından korunmak ve ona karşı koymak için şehrin münasip noktalarına yapılan tahkimatla da korunmaya çalışılır ki, bu yapılara hisar veya kale denir. Kaleler genellikle yol kavşağı, önemli bir yere giden ana yol, Geçit yeri, dağlar arasında boğaz, denize uzanan burun, kıyıdan az uzaktaki adacıklar, köprü başları gibi yerlerde, arazinin tabii özelliklerinden de yararlanılarak inşa edilmiş, stratejik bir yeri, bir gecidi korumak ve gerekli olan kuvveti barındırmak üzere yapılmış, tahkim edilmiş yapılardır. Kale yapımında yer seçilirken, kalenin kolay ve az sayıda bir kuvvetle savunulabilmesi, gerektiğinde içeridekilerin dışarı çıkabilmesi, uzun süreli kuşatmalarda su ihtiyacını sağlayacak imkanlara sahip olması, uzun süre kuşatmalara dayanabilmesi, imkan nispetinde bir veya birkaç tarafın tabii engellerle emniyette olması gibi şartlar, göz önünde tutulmalıdır. Ateşli silahlardan olan topluluğun gelişmesine kadar kaleler sarp, güç erişilir yerlerde kurulmuş, ve bunlara yalnız bir taraftan ulaşılabilmesine dikkat edilmiştir. Değerli dinleyenler, Kaleler, duvarlar ve bunlara bitişik, faslalı olarak yapılmış kulelerden teşekkül ederler. Duvar ve kulelerin üzerinde, diş diş duvar kısımları vardır ki, bunlar düşmana ok ve mermi atanları korur. Bu siperlere mazgal siperleri ve aralarındaki açıklıklara mazgal denir. Bunların arkasında askerlerin dolaşması ve durması için yapılmış düzlüklere, seyirdim yeri tabir olunur. Bu seyirdim yerlerine kalelerin avlusundan taş merdivenlerle çıkılır. Oralara kulelerden de küçük kapılarla geçilebilir. Zamanında yüksek savunma kolaylığı sağlayan kalelerin duvarlarına yaklaşan veya tırmanmak isteyen düşmanı yandan vurmak ve kalenin üstüne çıkmasına mani olmak için fasılalı ve duvardan taşkın olarak köşeli veya yuvarlak kuleler yapılmıştır. Kulelerde düşmana ok atmak için mazgal delikleri, bazı kule duvarları üzerinde gözcü kuleleri bulunur. Kalelerin duvarları önünde ekseriye su doldurulan geniş hendekler açılmıştır. Bu hendeklerin müdafaası için Kale önünde ikinci bir kale duvarı daha bulunur ki, bunlar mazgal ve siperliyseler de daha alçak ve ehemmiyetsizdirler. Bunlara hisar peçe denir. Kale kapıları çift olarak kalın ağaçlardan yapılır ve üzerlerine bakır, tunç veya demir levhalar çivilenerek kaplamak suretiyle tahkim edilir. Her kapının iki tarafında onun müdafaya mahsus çıkıntı teşkil eden iki kule bulunur. Surlarla çevrili bir şehir veya kasabanın içinde tahkim bir noktaya ayrıca yapılan ve hükümdar veya kumandanın oturmasına ve düşmanın surları geçmesi halinde veya şehirde bir isyan zuhurunda çekilip müdafaa etmeye mahsus olarak yapılan ikinci bir kale de vardır ki bunlara iç kale veya balahisar denir. Radyoculuğun Yüz Akra. Akra Akra Akra Akra Efendim Akra FM frekanslarında İslam bilginleri ve icatları programımızda geçmişini bilmeyen geleceğini kuramaz sözünden hareketle atalarımızın dünya devletini kurarken geçtikleri aşamalarla ilgili bilgileri aktarmaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Osmanlı Devleti'nin kurulduğu ve geliştiği dönemlerde şehirler, etrafını çevreleyen muhkem surlar ve kuvvetli kalelerle korunuyordu. Dolayısıyla Osmanlı Devleti büyürken daha çok muhasara savaşı yapmak zorunda kalmıştır. Başlangıçta kaleleri kuşatabilecek donanıma yeterince sahip olamayan Osmanlılar, zamanla eksikliklerini gidermek ve gerekli ilaveleri yapmak suretiyle büyük bir terakki göstermiş, kurmuş oldukları mükemmel orduyla çok üstün başarılar elde etmişlerdir. Bunu yaparken kendisinden önceki medeniyetlerin, özellikle İslam dünyasının birikimlerinden oldukça istifade etmiş, ilme önem vererek mevcutları geliştirmekle kalmamış, çeşitli yeni buluşlarda bulunarak ordularının zaferler kazanmasına katkıda bulunmuşlardır. Bugün işte böyle bir sultanı, bir bilgini, yaptığı fetihle bir çağın kapanıp yeni bir çağın açılmasını sağlamış ve peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin övgüsüne mazhar olmuş bir komandanı tanımaya çalışacağız. Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri Osmanlı padişahlarının yedincisi, İstanbul'un Fatihi olup, Sultan 2. Murat Han'ın oğludur. 29 Mart 1432, Hicri 833 yılı, Pazar günü Edirne'de dünyaya geldi. Annesi Candaroğulları ailesinden Hatice Alime Hüma Hatun'dur. Küçük yaşta tahsiline ve yetişmesine çok ehemmiyet verilen Şehzade Mehmet, devrin en mümtaz alimlerinden ilim öğrendi. İlk hocası Molla'ya yandı. Meşhur din ve fen alimi olup, zahiri ve batini ilimlerde müteassız Akşemseddin Hazretleri, şehzadenin her şeyiyle bizzat ilgilendi. 12 yaşına gelince devlet idaresini öğrenmesi için, Edirne'den Manisa'ya vali olarak gönderildi. Fatih Sultan Mehmed, uzun boylu, dolgun yanaklı, kıvrık burunlu, adeleli ve kuvvetli bir padişahtı. Devrinin en büyük ulemalarından biriydi ve yedi yabancı dil biliyordu. Alim, şair ve sanatkarları sık sık toplar ve onlarla sohbet etmekten çok hoşlanırdı. İlginç ve bilinmedik konular hakkında makaleler yazdırır ve bunları incelerdi. Hocalığını da yapmış olan Akşemseddin, Fatih Sultan Mehmed'in, en çok değer verdiği alimlerden biriydi. Fatih Sultan Mehmed okumayı çok severdi. Farsça ve Arapçaya çevrilmiş olan felsefi eserler okuyordu. İstanbul, Fatih Sultan Mehmed zamanında bir ilim ve sanat merkezi haline gelmiş, Fatih medreseleri, klasik Osmanlı medreselerinin temelini oluşturmuştur. Şairler ve ilim adamları için bir cazime merkezi haline gelen İstanbul'a, bütün İslam dünyasından bilginler gelmeye başlamıştır. 1466 yılında, Batlamyus haritasını yeniden tercüme ettirip, haritadaki adları Arap harfleriyle yazdırdı. Bilimsel sorunlarda, hangi din ve mezhebe mensup olursa olsun, bilginleri koruyor, onlara eserler yazdırıyordu. Bilime büyük önem veren Fatih Sultan Mehmed, yabancı ülkelerdeki büyük bilginleri İstanbul'a getirdi. Ünlü ressam Bellini'yi de İstanbul'a davet ederek kendi resmini yaptırdı. Şair ve açık görüşlüydü. Fatih Sultan Mehmed gayet soğukkanlı ve cesurdu. Eşsiz bir komutan ve idareciydi. Yapacağı işlerle ilgili olarak en yakınlarına bile hiçbir şey söylemezdi. 1481 yılına kadar, 30 yıl kadar hükümdarlık yaptı ve ordunun başında bizzat 25 sefere katıldı. Azim ve irade sahibiydi. Temkinli ve verdiği kararları kesinlikle uygulayan bir kişiliği vardı. Devlet yönetiminde oldukça sertti. Savaşlarda çok cesur olur, bozgunu önlemek için ileri atılarak askerleri savaşa teşvik ederdi. 20 yaşında Osmanlı padişahı olan Sultan II. Mehmet, 53 gün süren ve 19 Nisan, 6 Mayıs, 12 Mayıs ve 29 Mayıs'ta yapılan 4 büyük saldırıdan sonra, Doğu Roma İmparatorluğu'nun 1125 yıllık başkenti olan İstanbul'u 29 Mayıs 1453 Salı günü fethederek Doğu Roma İmparatorluğu'nu ortadan kaldırmış ve Fatih unvanını almıştır. Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şerifinde müjdelediği İstanbul'un fethini gerçekleştiren, büyük komutan olmayı da başaran Fatih Sultan Mehmet, yüksek yeteneği ve dehasıyla dost ve düşmanlarına gücünü kabul ettirmiş bir Türk hükümdarıydı. İstanbul'un fethi çok önemli sonuçları da beraberinde getirdi. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'un fethinden sonra batıdaki hakimiyeti pekiştirmek, sınırlarını genişletmek, İslam'ı en uzak yerlere kadar yaymak ve Hıristiyan birliğini bozmak amacıyla Avrupa üzerine birçok seferler düzenledi. Sırbistan, Mora, Efrak, Boğdan, Bosna-Hersek, Arnavutluk, Venedik, İtalya ve Macaristan seferleriyle Osmanlı İmparatorluğu Avrupa'daki hakimiyetini pekiştirdi. Sırbistan Krallığı tamamen ortadan kaldırılıp Osmanlı sancağı haline getirildi. Mora tamamen fethedildi. Eflak Osmanlı eyaleti yapıldı. Bosna tekrar Osmanlı hakimiyetine alındı. Arnavutluk ele geçirildi. 16 yıl süren Osmanlı-Venedik deniz savaşları sonunda, Venedik barış imzalamayı kabul etti. İtalya'ya yapılan seferler sırasında, Roma'nın fethi açısından çok önemli bir merkez olan oranto fethedildi, ancak Fatih Sultan Mehmed'in ölümü üzerine geri kaybedildi. Orta Çağ'ı kapatıp, yeni çağı açan Cihan İmparatoru Fatih Sultan Mehmed, 3 Mayıs 1481 günü 300 bin kişilik ordusuyla Mısır-Memlük devleti üzerine sefere giderken rahatsızlandı. Otağı kurduğu Gebze'de, Hünkar çayırında tedavisinin yapılamadığı nikriz hastalığına yenik düşerek vefat etti. Ve Fatih Camii'nin yanındaki Fatih Türbesine defnedildi. Bir rivayete göre Fatih Sultan Mehmed'in özel doktoru Yakup Paşa isminde bir Yahudi dönmesiydi. Venedikliler, Fatih'in zehirlenmesi karşılığında bu dönme paşaya büyük bir servet vaat etmişler, Yakup Paşa da bu işi gerçekleştirmişti. Fatih zehirlendiğini anladığı zaman iş işten geçmiş, birdenbire müthiş sancıları başlamış ve 3 Mayıs 1481 Perşembe günü öğleden sonra saat 4'te 49 yaşındayken vefat etmişti. Fatih'in ölümü bir müddet halktan ve askerden saklandı. Ölüm hadisesi duyulunca, sultanın bir zehirlenme olayına maruz kaldığı anlaşıldı ve Yakup Paşa, asker tarafından parçalanarak öldürüldü. Allah Allah! Celil-i Cebbar! Mu'mininsettar <mûn> Halikul Leyl ve Nehar. Layezal Zülcelal birdir Allah anın birliğine. resul Embiya, Enbiya peygamberimiz Cenab-ı Ahmedi Mahmudu Muhammed Mustafa. Ali evladı Resul-ü dadır ruhaniyetine. Vil cümle alemi İslam'ın sıhhatu selametine. Devletimizin beka ve temadisine. Ordularımızın devamı muzafferiyetine üçler, yediler, kırklar, göçenler demine devranına hu diyelim, hu. Elikan, Kılıcıkan sinesi ürjan, ciğeri püryan. Meydan şahadette Allah yoluna var. Kahrımız gazabımız düşman ziyan. Adüden korkmadık. Korkmayız hiçbir zaman, Kur'an'da zafer vaat ediyor Hazreti Yezdam. Uğrun açık olsun ey serdar-ı mücahit, Hüda kılıncını keskin etsin, ömrünü gün gibi medit, Fahri alemi hoşnut ettin, hak gazayı ekberin etsin mübarek ve sayi. Nasrüm <gülüyor> minallahi ve fethun gari, Ve beş yeri Akra akra akra efem tüm sesler onda güzel kulağınızdan gönlünüze giden yok Radyonuz Akre FM'de İslam Bilginleri ve İcatları Programı'nda Fatih Sultan Mehmed Han Hazretlerini anlatmaya kaldığımız yerden devam ediyoruz efendim. Değerli dinleyenler, Fatih Sultan Mehmed Karadeniz'de hakim olmak istiyordu. Venedik ve Cenevizlilerin İslam dünyasının aleyhine yaptıkları esir ticaretini önlemek, İstanbul'a gelen ticari malların taşınmasında esas rolü oynayan Kırım sahillerini ele geçirmek, Karadeniz'i bir Türk gölü haline getirmek amacıyla hareket eden Fatih, işe 1459'da Amasra'yı fethederek başladı. 1460'da Candaroğulları beyliğine son verildi. 1461'de Trabzon'un, 1475'te de Kırım'ın fethiyle Karadeniz bir Türk Gölü haline geldi. Bu sayede Karadeniz'deki Ceneviz üstünlüğü sona erdi ve İpek yolunun bütün denetimi Osmanlı Devleti'ne geçti. Karamanoğlu İbrahim'in 1464'te ölmesi üzerine oğulları birbirlerine düştüler. Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan'ın yardımıyla İsak Bey Karamanoğlu beyliğine sahip oldu. Bunun üzerine diğer oğul Pi Ahmet Bey, Fatih Sultan Mehmet’ten yardım istedi ve gelen yardım sayesinde beyliği ele geçirdi. Fakat Pir Rahmet Bey, bir süre sonra gidip Venediklilerle anlaşınca bu duruma sinirlenen Fatih Sultan Mehmet Karaman seferine çıkmaya karar verdi. Konya ve Karaman alınarak Osmanlı'ya bağlandı. Karaman halkı İstanbul'a ve çeşitli yerlere göç ettirildiler. Pirahmet Bey kaçarak Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan'a sığındı. Bu olay Osmanlılar'la Akkoyunluların arasının açılmasına neden oldu. Osmanlılar, Avrupa ve Anadolu'daki topraklarını genişletirken, Akkoyunlu devleti de Doğu Anadolu, Kafkasya, İran ve Irak üzerinde hakimiyet kurmuşlardı. Sınırlarını genişleten iki Türk devleti arasında büyük bir savaş kaçınılmaz olmuştu. Otlukbeli mevkiinde 11 Ağustos 1473'te yapılan savaşta, Devrin en kuvvetli savaş tekniğine ve araçlarına sahip olan Osmanlı ordusu, Uzun Hasan'ın kuvvetli süvarilerinden kurulmuş olan ordusunu birkaç saatte dağıttı. Bu savaştan sonra Akkoyunlular bir daha kendilerini toparlayamadılar. Fatih Sultan Mehmet, Akkoyunlu tehlikesini bu şekilde engellemiş oldu. Anadolu'da ve Rumeli'de birçok seferler düzenleyip pek çok zafer kazanmıştı. Buna rağmen güneyde, güçlü bir devlet konumunda olan Memlüklülerle problemler yaşandığı halde, sıcak bir savaştan kaçınmıştı. Değerli dostlar, Fatih Sultan Mehmet Han hazretlerinin, Günlerce anlatılsa bitmeyecek, kitaplar doldurulacak hayatı ve yönetimi hakkındaki bilgileri kısaca vurguladıktan sonra, asıl değinmek istediğimiz hususiyetlerine, ilim ve teknikle ilgisine gelmek istiyoruz. Tarih, yeni çağ damgasını vuran en muktedir şahsiyet olarak Fatih Sultan Mehmed'i kaydeder. Fatih, Sultan 2. Mehmet olarak, Osmanlı Cihan Devleti'nin başına geçtiğinde henüz 20 yaşlarında olmasına rağmen, doğu ve batı kültürüyle asrının ilimlerine vakıf, çaplı bir liderdi. Tarihçilerin çoğu onun Arapça, Farsça, Latince, Yunanca, İtalyanca ve Sırpça olmak üzere altı lisan bildiğini kaydederler. Ayrıca Çağatay lehçesini de bilmekte ve Uygur harfleriyle ferman kaleme alabilmekteydi. Cihan tarihinin seyrini değiştirip yeni bir çağ açan Fatih Sultan Mehmed'in kutlu İstanbul'un fethi öncesi ve sırasındaki harika buluşlarına bir göz atacak olursak, fetihten önce boğazın en dar ve hakim yerine, Yıldırım Bayezid'in İstanbul kuşatması sırasında yaptırdığı Anadolu Hisarı'nın karşısına Rumeli Hisarı inşa edildi. Bu sayede Bizans'ın Karadeniz'le irtibatı kesilecek, boğazların kontrolü sağlanacak, deniz yoluyla gelebilecek yardımlara karşı tedbir alınmış olacaktı. 31.250 metrekarelik bir alanı kaplayan, stratejik ve sanat değeri yüksek olan bu dev abide, üç buçuk ay gibi kısa bir zamanda bitirildi. Eserin projesini genç padişahın kendisi hazırlamıştı. O tarihlerde İstanbul'un etrafını çeviren surların yüksekliği 17 metre, kalınlığı da zirvede 4 metreydi. Papa'nın tutumu ve Avrupa'nın siyasi durumu dolayısıyla da surların kısa zamanda tahribi gerekiyordu. Bu maksatla Edirne'de bir taraftan iki parçadan oluşan büyük tunç muhasara topları ilk defa yapılırken bir taraftan da çok uzun ve ağır muhasara topları dökülmüştür. Sayıları iki yüzü bulan bu mütekamül toplar sadece bir kış sezonunda döküldü ve orduya teslim edildi. İçlerinde iki tonluk gülle atanları vardı. Tarihin seyrini değiştiren bu çok güçlü topların planlarını ve balistik hesaplarını genç padişah bizzat kendisi yapmış, imal ve döküm işlerini de Edirne ve Bursa medreselerinden mezun, Türk usta ve mühendislerinden Mimar Musluhiddin ve Saruca Seklan Usta adlı, topçu başıyla birlikte gerçekleştirmişti. Zannedildiği gibi Macar urban bir mühendis değil, İstanbul'un fethi için kullanılması düşünülen topların tespit ve döküm çalışmalarının yoğunlaştığı bir dönemde, Bizans İmparatorluğu'nun hizmetindeyken, istediği ücreti alamadığı için oradan ayrılarak, Fatih Sultan Mehmed'in hizmetine gelen Macar asalı top döküm ustası ve yüzlerce dökümcü ustasından sadece biriydi. Burada sözü yabancı tarihçilere bırakalım. Top, tarihte ilk defa olarak Bizans'ın fethinde söz sahibi olmuştur. Topçuluğa en büyük ehemmiyeti veren ilk hükümdar Fatih'tir. Fatih'ten evvel topçuluk, bütün dünyada hafife alınan daha çok sesiyle düşmanı ürkütmek için orduda kullanılan bir silahtı. Büyük kaleleri yerle bir edebileceği akıldan bile geçirilmezdi. Radyoculuğun Yüz Akı Akra Akra Radyonuz Akra FM'de İslam Bilginleri ve icatları Programı'nda Fatih Sultan Mehmed'in ilim ve teknikteki yeniliklerini anlatmaya devam ediyoruz. Fatih Sultan Mehmet dönemindeki savaşlarda mahallî senyörlerin ve hanedanların sığındığı kaleleri yıkmak veya almak mecburiyetinde kaldığı için, saltanatı süresince pek çok muhasara savaşı yapmak zorunda kalmıştır. Bundan dolayı onun döneminde topçuluk, bilhassa muhasara topçuluğu önemli bir gelişme kaydetmiş, ve dağlık arazilerde bulunan kalelerin muhasara edilebilmeleri için tarihte işi görülmeyen bir şekilde seyyar top dökümü metodunu icat etmiş ve uygulattırmıştı. Edirne ve İstanbul'da tophane olmasına rağmen top götürmenin mühkürl olduğu bölgelerde kısa sürede seyyar top dökümaneleri kurulmakta ve top dökümü yapılmaktaydı. Tarihçiler, Fatih'in istediği yerde top döktürdüğünü ve büyüklükleri yüzünden topları taşıyamadığı zaman, istediği yere taşıyabilmek için hemen parçalatıp yeniden döktürdüğünü nakletmektedirler. Bu şekilde dökülen toplar arasında bulunan ve 13 kantar yani 702 kilogram ağırlığında taş küllatan bir büyük muhasara topu, Osmanlı ateşli silah teknolojisinin geldiği yüksek konumu göstermesi açısından dikkat çekicidir. Bu topun, topçuluk tarihinde şimdiye kadar görülen en büyük top olduğu, Hamer gibi ciddi Avrupalı tarihçiler tarafından ifade edilir. Bu muazzam topa, Muhammed ismi verilmiş ve bütün masrafları, Fatih'in eşi Mükerreme Hatun tarafından karşılanmıştır. İstanbul'un fethi sırasında, o kanlı ve çetin hengamede, yatık yolu mermi atan toplarla Haliç'teki gemilere zarar verilemediğini gören Fatih, bazı kaynakların o yapmamıştır diyerek aksini iddia etmelerine rağmen, dik yollu mermi atan, havan topunun ilk numunesini oluşturan topun projesini bizzat kendi hazırlamış, ve padişahın tarifine göre topçu ustaları tarafından alel acele dökülen bu toplarla Haliç'teki Bizans donanması vurularak tesirsiz hale getirilmiştir. Bizans'ın Türk askerine çok zarar verdiren meşhur Greger ateşine karşılık tahrip ve yangın bombalarını icat etti. Avrupalıya göre bu buluş ünlü Alman bombası ve bir füzelerinin anasıydı. Ve bu konuda şöyle diyorlardı. V1'lerin ciddi olan uçan alev füzeleri, ilk defa Türkler tarafından Bizans'ın fethinde kullanılmıştır ki, bu füzelerin işlemesi prensibi asırlardan beri unutulmuş ve ancak 20. asrın mühendisleri tarafından yeniden ele alınmıştır. Osmanlı donanması Haliç'in girişinde ve Sarayburnu önünde demirlemişti. Venedik ve Cenevizliler de donanmalarıyla Bizans'a yardım ediyorlardı. Fatih Sultan Mehmed, Osmanlı donanmasının kuşatma sırasında yeterince kullanılamadığını ve bu yüzden kuşatmanın uzadığını düşünüyordu. İstanbul'un Haliç tarafındaki surlarının zayıf olduğu biliniyordu. Bizans bu nedenle Haliç'e bir zincir gerdirerek buradan gelecek tehlikeyi önlemeye çalışıyordu. Yüksekten atılan taş külleler ve havan topları Bizans donanmasından bazı gemileri batırmıştı fakat bir kısım donanmanın Haliç'e indirilmesi kesin olarak gerekliydi. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'un fethedilmesini kolaylaştıracak önemli kararını verdi. Osmanlı donanmasına ait bazı gemiler karadan çekilerek Haliç'e indirilecekti. Topağın önündeki kıyıdan başlayıp Kasım Paşa'ya kadar uzanan bu güzel yah düzeltilerek üzerine kazıklar yerleştirildi. Gemilerin kızakların üzerinden kaydırılabilmesi için Galata Cenevizlilerinden zeytinyağı, sade yağ ve domuz yağ alınarak kızaklar yağlandı. 21-22 Nisan gecesi 67 parça gemi düzeltilmiş yoldan Halice indirildi. Haliç'teki Türk donanmasına ait toplar, surları dövmeye başladı. Bir gecede gerçekleştirilen ve insanı harette bırakan bu muazzam teşebbüs karşısında, Fatih'in düşmanı olan Bizanslı tarihçi Prens Dukas dahi hayranlığını gizleyemez ve olayı şöyle yorumlar. Böyle bir harikayı kim gördü ve kim işitti? Sultan Mehmet karayı denizde olduğu gibi geçti ve Bizans'ı mahvetti ve hakiki altın gibi parlayan İstanbul'u fethetti. İstanbul surlarının en zayıf ve alçak olan kısımlarının da kuşatılması için Haliç'te yine bir gece içinde Kasımpaşa tarafından başlamak üzere boş fıçılar üzerine kavaslar bağlatarak 5,5 metre eninde bir köprüyü Kasımpaşa Ayvansaray arasına büyük bir köprü kurdurdu. Takriben 650 metreyi bulan bu köprünün üstünde yan yana 5 asker rahatça yürüyor, toplar da kolayca taşınabiliyordu. Surların önünde 9 metre derinliğinde ve 18,5 metre genişliğinde büyük hendekler vardı. Surlara tırmanmak imkansızdı. Bizanslılar surlarda açılan gedikleri 24 saat çalışmak suretiyle kapatıyorlardı. 18 Mayıs'ta bunun da çaresini buldu. Tekerlekli yürüyen zırhlı kuleler icat etti. Surlardan yüksek olan bu kulelere hafif toplar yerleştirildi. Bu arada kuleler hendekleri doldurabilecek bir araç şeklinde imal edilmişti. Değerli dinleyenler, bir devri kapatıp bir devrin açılmasına sebebiyet verecek kadar büyük bir olay olan İstanbul'un fethi ve Bizans İmparatorluğunun yıkılmasını gerçekleştiren büyük kumandanın yaptığı işlerden bahsetmeye devam edeceğiz. Ama isterseniz şimdi yine güzel bir eser dinleyelim. Esin esimine bahar. Astur Haydi Ya Allah Sesler onda güzel. Akra FM'de İslam bilginleri ve icatları programında Fatih Sultan Mehmed'in ilmi yönlerini anlatmaya kaldığımız yerden devam ediyoruz efendim. Değerli dinleyenler, Büyük muhasaralara şahit olan ve önemli görevler yapmış olan o dönemden günümüze ulaşan bazı toplar şunlardır. Bir teknoloji harikası iki parçadan oluşan vidalı muhasara topu. Bu top Londra'daki Tower of London Müzesi'nde sergilenmekte olup iki parçalıdır. Üzerinde bulunan kitabeye göre Recep 868 yani Mart 1464 yılında Ali adlı bir top döküm ustası tarafından dökülen bu top, halen müzenin dış bahçesinde sergilenmektedir. Topun üzerinde üç ayrı satırda yazılmış bir kitabe yer almaktadır. Ortasından ikiye ayrılan bu top, iki parçadan oluşmakta ve gülle yoluyla barut haznesi ayrı ayrı parçalardan oluşmaktadır. 18 ton ağırlığındaki bu topun toplam uzunluğu 523 cm, çapı ise 63,5 cm'dir. Namlu kısmının uzunluğu 315 cm'dir. Çağana göre fevkalade bir silah sayılan iki parçalı topların hiçbir zaman Avrupa'da yapılmadığı bilinmektedir. Diğer toplarsa İstanbul'da çap ve uzunluk ölçüleri birbirine yakın olan dört topluluk bunlardan birisi askeri müzede, ikisi Rumeli Hisarı önünde, birisi de Eyüp semtindedir. Birbirine yapı olarak çok benzeyen ve Tunç'tan imal edilmiş olan topların üzerinde herhangi bir yazı ve tarih bulunmamasına rağmen özelliklerinden Fatih Sultan Mehmet döneminde yapıldıkları anlaşılmaktadır. Askeri müze bahçesinde bulunan topun ağırlığı 15 ton, çapı 63 cm, boyu 424 cm'dir. Top tek parça halinde dökülmüştür. Gülle ağırlığı 285 kg olan bu topun 5 kantar taş gülle atan bir şayka olduğu anlaşılıyor. Rumeli hisarı önünde bulunan toplardan birinin çapı 68 santimetre, boyu ise 427 santimetre, diğerinin çapı 66 santimetre, boyu 423 santimetredir. Eyüp'te bulunan topun çapı ise 74 santimetre, boyu 432 santimetre olup tam ortasında süslü bir kemer bulunmaktadır. Askeri müze bahçesinde bulunan ve Fatih Sultan Mehmet dönemine ait olduğu anlaşılan bir diğer topsa, Dış yüzey üzeri rölyefli, çok güzel figürlerle süslü olup, büyük bir itinayla döküldüğü anlaşılmaktadır. 15. asır toplarına göre Londra'daki toptan sonra en dikkat çekici top bu olmalıdır. 11 ton ağırlığındaki bu topun gülle ağırlığı 218 kilogram olup, 4 kantar taş gülle atan şaka topu olduğu anlaşılmaktadır. Topun çevresi hayli yoğun bir şekilde geometrik ve bitki motifleriyle zenginleştirilmiştir. Üzerinde 20 tane çember halinde süslemeler vardır. Bu süsleme çemberlerinin motiflerinin 18'i birbirinden farklıdır. Top askeri tarih yanında sanat tarihi açısından da büyük bir önem arz etmektedir. Değerli dostlar, Fatih hayatı boyunca ilme ve alimlere çok değer vermiştir. Sarayı her türlü ilmi araştırmaların yapıldığı bir akademi halindeydi. Bozorunda alimler rahatça oturup konuşabildiği halde veziri azam dahil bütün devlet adamları ayakta beklerlerdi. Toplantılara çok defa reisül ulema sıfatıyla Molla Hüsrev başkanlık ederdi. Bazı toplantılara başında ulema sarığı, sırtında da alimlere mahsus kıyafeti olduğu halde kendinin de iştirak ettiğini tarihçiler anlatıyor. Fatih ayrıca İstanbul'a doğdu ve batılı alimleri davet eder, bu hususta hiçbir fedakarlıktan çekinmezdi. Nitekim 15. yüzyılın en büyük astronom ve matematikçisi olan büyük âlim Ali Kuşçu'yu İstanbul'a davet etmiş ve kendini günde 200 akça maaşla Ayasofya medresesinde vazifelendirmişti. Halbuki o devirde kıdemli bir alemin yevmiyesi 50 akçaydı. Bu arada batılı bilginlerden filozof Amirutsus'la İtalyan arkeoloğu Anconalı Sriatsus davet edilenler arasındadır. Fatih'in emriyle İstanbul'a iki üniversite kurulur. Bunlar Ayasofya ve Zeyrek medreseleridir. Büyük heyecan ve gayretlerle eğitime devam eden her iki müesseseden de değerli ilim adamları yetişmiştir. Fatih'in İstanbul'da kurdurduğu üçüncü büyük ilim ve kültür yuvası da Fatih medreseleridir. Sahn-ı Seman veya Medrese-i Semaniye diye de bilinen bu yüksek mektep, Fatih Camii'nin etrafında inşa edilen sekiz fakülteden ibaretti. İçlerinde fen fakültesi ile tıp fakültesi de vardı. Fatih medreselerinin etrafında talebeler ve öğretim üyeleri için bir kütüphane, yetmiş yataklı bir darüşşifa şifa, Gurbetten gelen âlimlerin ve yolcuların barınması ve beslenmesi için bir kalenderhane, yani misafirhane ile darüşşifa'dan şifadan iyi olup da çıkan fakat bünyesi zayıf düşen hastaların bakılması için de bir taphane inşa edilmiştir. Külliyede bir de akıl hastaları için dar ül yani akıl hastanesi vardır. Fatih hastanesinde bütün hastalıkların tedavisi ve ilaçları ücretsiz karşılanmaktaydı. Gerçekten Osmanlı İmparatorluğu 15. yüzyılda teknikte olduğu gibi tıp ilminde de akıllara durgunluk verecek bir seviyeye ulaşmıştı. Bunu muasır hiçbir Avrupa ülkesinde göremediğimiz tıp akademisi daha iyi ispatlar. Fatih'in kurduğu bu akademide devrin önde gelen 7 bilgini vazife görüyordu. Akademinin başkanlığına ayda 2 bin maaşla Ahmet Kudbettin getirilmişti. Bazılarınca tıp şuarası olarak da isimlendirilen akademide, Hekim Mehmet Şükrullahi Şirvani, Hoca Ataullahi Acemi, Hekim Yakup Paşa, Hekim lari Acemi, Hekim Arap ve Altunizade görevliydiler. Halbuki o tarihlerde Avrupa ülkelerinde değil bir tıp akademisi, hastanelerde hekim bile yoktu. Hele bir preventoryum olarak vazife yapan tabhaneler bugünkü Darülacezelere acezelere benzer fonksiyonu olan kalenderhaneler gibi hayır müesseseleri, o çağlar Avrupa'sında birer meçhuldü. Bunlardan başka, sarayda bir de esasları 1. Murat zamanında tespit edilen Enderun Mektebi kurulmuştu. Saray Üniversitesi mahiyetindeydi. Tahsil müddeti 14 yıl olup, vezirler, devlet adamları, subaylar ve sanatkarlar bu mektebde yetiştirilirdi. Fatih, kitaba da büyük değer vererek sarayda bir kütüphane kurdurmuş, başına da Âlim mollar Lütfü'yü tayin etmişti. 1929 yılında Topkapı Sarayı'ndaki bu kütüphanede incelemeler yapan Alman Profesör Adolf Diesman, Latince, Yunanca, İtalyanca ile diğer yabancı dillerde yazılı 587 eser tespit etmiştir. Bu kütüphane karşısında heyecanlanan ve duygulanan Diesman, Fatih'e duyduğu hayranlığı şöyle ifade eder. Dünya tarihinde bir dönüm noktası meydana getirmiş, Doğu ve Batı'nın kapısında durmuş, her iki alemin kültürünü nefsinde toplamış bir insandı. Sözün özü, üçü imparatorluk olmak üzere, 20'ye yakın devlet ve 200 yüz fetheden Fatih zamanında yüz ölçümü, 2 milyon 214 bin kilometreyi bulan Osmanlı Devleti, sadece askeri güce dayanmıyor, ilim, insanlık ve adaletle yeryüzünü süslüyordu. Bütün bu gelişmelerin ötesinde Osmanlı Devleti'ni bir devleti ariye âliye olarak teşkilatlandıran Fatih Sultan Mehmed'in, ilmi şahsiyetini görmemek ve takdir etmemek elbette mümkün değildir. Kılıçla keşfi yan yana yürüten, tarihin yüzünü ağartan Fatih ne güzel bir sultan, silah arkadaşlar olan yiğitler de ne güzel askerlerdi. Allah onlara rahmet eylesin. Bir sonraki İslam bilginleri ve icatları programımızda buluşmak dileğiyle, Allah'a emanet olunuz efendim.